Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Bir kardeşimiz soruyor. Diyor ben de kalp hastası, hasta, hastasıyım. Kalp hastası var onda. Diyor bazen e, cünde her gün e, kalbim sıkışır. Acil dilimin altına bir hap koymam lazım. İyidir diyor. Ramazan gününde ne yapmam lazım? Bu hapı koymasam ben tehlikedeyim. Bu hapı koyarım. Ondan sonra Orucun bozulur mu bozulmaz mı? Evet, o hap dilin altına koyuyorlar, doktorlar diyorlar ki dilin altı en bedende hızlıdır. İnsanın dilinin altında ne oluyor? İlacı çekiyor beden. Dilinin altında Allah Teala öyle güzel yaratmış ki beden oradan ilacı alıyor. Onun için alimler çetrefilli bir kalp haletinde hemen dilin altına e, doktorlar ilaç vermişler. Koyuyorsun dilin altına. Ne yapıyor? Direkt kana çekiyor onu. Gidiyor kana. Ne oluyor? E, Allah'ın izniyle o hastayı bir çetrefilden kurtarıyor. Evet bunun hükmü nedir? Bunun hükmü caizdir. Bir mahsuru yoktur. Bir şarttan. dilin altına koyarken dikkat edeceksin. Onun tadı var ise yani bir şeyi var ise yutmayacaksın hapı. Hapıyı yuttun, yani tadını tükürek ile uttun, orucun bozulur. Onun için ne yapacaksın? Dinin altına koyacaksın, bitene kadar o hap tüküreyini utmayacaksın. İcap etti tükürek ile utmak, tüküreceksin dışarıya. Bu neye girer? Çünkü gıdaya girmiyor, bir ilaca giriyor. Onun için ilaçlı, bütün ilaç... İğne olsa, damara olsa bile, kalçaya olsa bile yani e, karslara bile e, iğne vurulsa, antibiyotik gibi e, damara vurulsa ilaclar, bunlar orucu bozmazlar. Ama ne bozar orucu? Gida maddesi ilaclar. İster damardan sorun gibi olsun, ister karsa vurulsun, kalçaya vurulsun, vitaminler gibi. Bunlar orucu bozar. Diğerleri elhamdülillah orucu bozmaz. Bu da Allah'ın bir rahmetidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.